Leander's'na Çelenk Bartra. Merhaba. iyi haftalar Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Size Venedik'ten bildiriyorum. Ben programcınız Çelenk 59. Venedik Biennale'li Uluslararası Sanat Sergisi vesilesiyle e, bulunduğum Venedik'ten haberlerle karşınızdayım. Bugün Şimdiye kadar yapmadığım bir şey yapacağım. Venedik Biennale'nin geçmiş edisyonlarında da hep değerlendirmeler, röportajlar, izlenimler, bilgiler, eleştiriler getirmiştim. Söyleşiler de yapmıştım. Bu programda bir ödüle odaklanmayı planlıyorum. Biraz o perspektiften Venedik Biennale'nin ...anlayalım, üzerine düşünelim istiyorum. Golden Lion ödülleri yani Altın Aslan ya da Leone Doro ödülleri... ...bu e, ismi duyduğunuz zaman çoğunuza Venedik Film Festivalini çağrıştıracak. Hakikaten Altın Aslan ya da Golden Lion Leone Doro ödülü... ...aynı vakıf tarafından yani... Biennale Vakfı tarafından Venedik'teki düzenlenen Venedik Film Festivali vesilesiyle başlatılmış bir ödül. 1949'dan beri verilen ve sinema sektörünün en prestijli ödülleri arasında sayılan bir ödül. Zaten adını da ya da formunu da San Marco'nun altın aslanından yani Venedik Cumhuriyeti'nin o Eski, köklü, en çok bilinen sembollerinden birinden alıyor ve 1954'ten beri adı Golden Lion, altın aslan. Pek çok kategoride verilen bir ödül ve benim asıl gündeme getirmek istediğim, hariciden sanat programını takip ediyorsanız zaten bilirsiniz, aynı ödülün, aynı formdaki bu altın aslanın uzun yıllardır verilmekte olduğu Venedik sanat Viyeneli. Çünkü en az belki sinema sektörü için tabii ki e, altın çok önemli ama en az onun kadar da güncel sanat görsel sanatlar alanında Viyeneli'ne gelen herkesin her edisyonda çok merak ettiği bir seri ödül bu. Şimdi onun da ayrıntılarına gireceğim zaten. Genel olarak Golden Lion nedir? Hangi sektörlerde verilir? Hem Venedik Biennale hem Venedik Film Festivali özelinde öğrenmek isterseniz işte hepsinin organizatörü. Müzik festivalinin, mimarlık sergilerinin hepsinin organizatörü olan labienale.org web sitesinden yani bu vakıftan bilgileri almanız mümkün deyip o kısmını geçelim. Beni bugün ilgilendiren Biennale Arte. Yani görsel sanatlar kısmı labienale.org web sitesinden geri kalan ayrıntısı bolca edinilebilir. Öncelikle şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Geçmiş edisyonlarda da çok merak edilen konulardan biridir. Benim gibi sanat alanında profesyonel olarak çalışan küratörler, koleksiyoncular, sanat fonu konseylerinde çalışanlar, müze sanat kurumu, sanat enstitüsü, çalışanları, küratörler, basın ve medya mensupları Bienel'in resmi açılış tarihlerinden önce profesyonel ya da VIP ön izleme günlerinde Bienel'i inceleme etkinliklerine katılma fırsatı buluruz. Hep de merak ettiğimiz konu Bienel'in resmi açılış günü olan yani halka da açıldığı ve açılışının yapıldığı yapılacağı o cumartesi günü resmi törende duyulacak duyurulacak ödüller olur. Bu ödüller çeşitli kategorilerdedir. Hem küratör tarafından yapılan uluslararası sergiye katılan sanatçılara farklı ödül kategorileri verilir. Hem de ülkelerin ana sergi etrafında yine ana serginin mekanlarından olan de ya da Arsenale'de bulunan kendi ülke pavyonlarında ya da kentin dört bir yanına yayılmış olabilecek herhangi bir geçici kiralanmış mekanda düzenledikleri ulusal pavyonlardaki sergileriyle de seçilmeleri mümkündür. Kulaktan kulağa hep kulislerde bu pavyon ödül alabilir, bu sanatçı ödül alabilir diye konuşulur. Hatta öyle bir şey olur ki özellikle Jardini'de ya da Arsenale'deki ana sergileri gezdiğimiz için hepimiz öncelikli olarak orada bulunan ülke pavyonları biri değil de kentin dört bir yanına bazen çeperlerine Venedik'in çeperlerinde ulaşması zor noktalarda düzenlenen ülke pavyonlarından biri. Örneğin bir adada düzenlenmişti bir kere Ermenistan pavyonu ve ödül almıştı. Ya da Litvanya pavyonu da geçen Biennale'de ödül almıştı. Pek çok insanı göremeden dönmüştü sanat profesyonellerinden. Çünkü oldukça uzak bir noktadaydı. Cumartesi günü de ödül aldı açıklandıktan sonra önünde Genelde cumartesi döner sanat profesyonelleri, cumartesi ya da pazar elinde valizlerle son anda o pavyonu görmek için kuyruğa giren isimlerle doluydu. Biraz kulaktan kulağa yayılır. E, dolayısıyla e, ödül alan pavyonu görmeme ihtimaliniz dahi olabilir ve bir merak konusudur. Birkaç böyle ödül alanını da hatırlatmış olduk. Geçtiğimiz yıllarda bir adada düzenlenen Ermenistan pavyonu, yine eski bir e, denizaltı deposunda düzenlenen, çok ses getiren Litvanya pavyonu, sanat dünyamıza yazma fırsatı bulmuştum. Geçen edisyonda Gana'nın yine mansiyon alması söz konusu. O hoş o Arsenal'deydi. Farklı farklı ülkelere bu tarz ödüller veriliyor ve mansiyonlar da veriliyor. Ama öncelikle şu yapılıyor. Daha Biyanel açılmadan önce, Biyanel'in kataloğunda da, rehber kitabında da yer alacak biçimde öncelikle Biyanel'in ana sergisini, yani uluslararası sergisini yapan küratör Yaşam boyu onur ödülü belirliyor. Öncelikle buradan başlayalım. Bu yıl ki Biennale'nin başlığı The Milk of Dreams ve küratörü de e, İtalya kökenli New York'ta yaşayan bir isim olan Cecilia Alemani. Ve çok öncesinden daha Mart ayından e, onur ödüllerini duyurmuştu. Çünkü onu kendisi e, belirliyor. Ama bu bir ön ayak da olmuş oluyor diğer e, seçimlere iki isim için belirtmişti. Katarine Fritsch ve Cecilia Vicuña ömür boyu yaşam ödülü aldılar altın aslan kapsamında. E, ve de çok öncesinde, taa Mart ayında, 8 Mart tarihinde onların bu ödülü alacağı duyuruldu. Biennial kataloglarına, basın mültenlerine her yerlere de eklenmiş olduğu isimleri. Zaten dediğim gibi Çeşitli Alemani bizzat kendisi belirliyor. E, asıl büyük ödül töreni ve Biennial resmi açılışı ise 23 Nisan Cumartesi günü Biennial'in ana merkezi olan, yani sergilerin yapılmadı ama Biennial Vakfı'nın bulunduğu Kagustian'da, ...gerçekleşti... ...59. edisyon için... ...öncelikle... ...yaşam boyu onur ödüllerine bakalım... ...Katerina Fritsch... ...ilk kez Çeçili Alemani'nin... ...üstad küratör... ...Herald Ziemann tarafından... ...küratörlüğü yapılan... ...1999 Venedik Bienali'nde... ...karşısına çıkan bir isim... ...bunu özellikle belirtiyor... ...ve... Güncel sanat alanına özellikle heykel alanında yaptığı ömür boyu katkılar için bu ödülü vermek istediğini e, özellikle vurguluyor. Bir diğer ödülü ise kendi adışına Çeçili'ye ama Çeçili'ye Vukunya'ya veriyor. Bir sanatçı ve şair aynı zamanda Latin Amerikalı yazarların... Eserlerin korunmasına, çevrilmesine, editlenmesine, antoloji şiir antolojisi oluşturmasına çok büyük bir katkısı olduğunu vurguluyor Çecilya. Aynı zamanda Bicunya'nın bir aktivist olduğunu, Şileli bu sanatçının oranın yerli insanlarına ve geri kalan Latin Amerika'daki insanların hakları için ömür boyu savaştığını söylüyor. Görsel sanatlar alanında ise resimden performansa, asamblajlar Yapmış olduğunu çok önemli bir sanat dili ortaya çıkardım ve bu dilin de yine o endijen yerli geleneklerine ve batılı olmayan epistemolojilere eklemlendiğini, onlardan beslendiğini, onlarca yıl boyunca hep kendi özgün mütevazi yolunu takip ederken ekoloji ve feminizm alanındaki bütün tartışmalara, münazaralara çok önemli katkılarda bulunduğuna saygı duruşunda bulunuyor küratörümüz. E, çok önemli. Çünkü zaten Biennale'in duruşunu da yani Biennale'in e, ana sergisini kavramsal çerçevesinde etkileyen en önemli unsurlar aslında bunlar. Yani feminist hareketler ve tartışma ekolojik hareketler ve bu alandaki tartışmalar ve batı dışı diskurlar özellikle de e, azınlıklar, yerli topluluklar, hakları iade itibarla korunması, takdir edilmesi gereken topluluklar. Bunu Bienal'de hem ana sergide hem de ülke pavyonlarında sıklıkla görüyoruz. Altın Aslan ödülünün de en önemli gerekçeleri arasında sadece bu yaşam boyu, Onur ödülü alan iki kadın sanatçı da değil, diğer ödül alan isimler de hep ön plana çıktığını göreceğiz zaten. Katharina Friedrich'i Almanya'da yaşayan bu değerli heykel üstadını ve Cecilia Bichunia'yı e, New York'ta ve Santiago arasında yaşayan bu iki kadın üstadı anmış olduk. E, onlar Cecilia Alemani'nin yani 59. Venedik Bienali küratörünün Biraz sergide mentor gibi referans da aldığı, saygı duruşunda bulunmak istediği isimler olarak ön plana çıkıyorlardı. Bir de her altın aslan ödülünde olduğu gibi aslında şimdi bahsedeceğim ödüllere uluslararası bir jüri. Viyana'nın ön izleme günlerinde yani basından da destek veren kurum ve kuruluşlardan da sanat profesyonellerinden de önce gezmeye başlayan Jardini'yi, Arsenali'yi, uluslararası sergileri, ülke pavyonlarını ve kentin farklı noktalarına yemiş diğer ulusal katılımları tek tek incelikle gezip bir toplantı yaptıktan sonra ödül veren gruba bakalım. Bunlar kimlerden oluşuyor bunu özellikle e, görmek önemli elbette. Biyana'nın rehber kitabında da bunlar önden anons ediliyor yani insanlar biliyor ee, yine 5 kişilik bir ekip söz konusu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Suzanne Fefer var. Daha önce altın aslan ödülünü alan e, Ann Imhof. Ee, Alman pavyonunun 2017'deki bu pavyonun küratörüydü. Bunu buradan belirtelim. Ee, 2015'te de İsviçre pavyonunu küratörünü yapmıştı. O bir ödül almadı. Ama yani Venedik bir ülke pavyonları konusunda deneyimli bir isim olduğunu söyleyelim. Ee, MoMA PS1, Künsel Haus Bremen, Berlin'deki kunst şimdi de MMK, Müze für Moderne konusunda hep Almanya'da önde gelen kurumların başındaki bir isim. Bir kadın. Bonaventur, Songwejeng Nijidung, bağımsız bir küratör, biyoteknolojist ve yazar. Savi'den bilebilirsiniz. Uzun yıllardır Berlin'deki alternatif sanat mekanı Savi'nin başında. Ve e, Hollanda'daki önemli bir güncel sanat, dört yılda bir düzenlen güncel sanat e, festivalinin başında. Ama 2023 itibariyle Haus der Kültüren der Welt, yani Berlin'in dünya kültürleri merkezinin direktörlüğüne geçiyor. Ee, kültürel çeşitlilik siyah hakları ve siyah sanat üzerine çok uzmanlaşmış bir isimdir. Yine jüride. Julieta González, Brezilya'da Instituto Inhotim'in sanat direktörü, farklı bir coğrafyadan isim. Antropoloji, sibernetik Mimarlık ve ekoloji alanında da çalışan bir isim. Daha önce Teyit Modern ya da Brezilya'daki pek çok sanat kurumlarında da rol almış isimler arasında. Lorenzo Gusti Bergamo, Bergamo pardon. yani Venedik'e çok yakın olan Bergamo kentinin önemli sanat merkezi Gamekin direktörü, bir sanat tarihçi ve küratör... Ee, ve İtalyan Güncel Sanat Müzeleri Birliği'nin de başkanı olması bakımından ayrı bir önem taşıyor. Ve nihayet Adrian Edwards, e, Whitney Müzesi'nde küratöryel işler direktörü ve 2022 Whitney Bienalinde eş küratörü, daha önce Performa, demek ki performans alanında da bir uzmanlığı var, Walker Art Center gibi kurumlarda önemli rol üstlenmiş Amerikalı bir isim. İşte bu beş ismin oluşturduğu jüri, Ödülleri verdi. Biraz beklenmedik bir yere gitti ödül. Benim açımdan ve de konuştuğum pek çok isim açısından. Adaylar arasında Belçika, Fransız, Ellis vardı çok üzerine konuştuğumuz. Hollanda ki bu yıl Hollanda Jardini'deki pavyonunu Estonya'ya verip kendisi kentin çok uzağındaki bir noktaya etmişti. Ama cinsellik, duygusallık, dokunma üzerine çok güçlü bir İşle, Melani'nin e, işiyle e, ortadaydı. O da dikkat çeken iş, e, alanlardan biriydi. Polonya pavyonu çok konuşuldu. Roman kökenli bir sanatçının işine alan açtığı ve işin niteliği açısından Yunanistan uzun uzun konuşuldu. Bir virtual reality, artırılmış gerçeklik işiyle Atina'nın çeperlerindeki Roman göçmenler üzerine Ödip pede referans veren yani Antik Yunan da referans veren önemli bir e, hareketli görüntü işi ortaya koymuştu ve arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik işi. İtalya pavyonu, Şili pavyonu uzun uzun üzerine konuşanlar arasındaydı. İtalyan pavyonu da yine önünde çok uzun kuyruklar oluşturduktan sonra bir e, fabrika Ortamı gerçek bir fabrika, yani lojmanlarından üretim bandına kadar hepsini ortaya koyduğu bir işle karşımızdaydı. Fransa çok konuşulmuştu, şimdi zaten ona geleceğim ama Birleşik Krallık en çok konuşulan pavyonlar arasında değildi. Ama pek çok diğer ülke pavyonu gibi o da kadın, ekoloji, feminizm, yerli, endijen, siyahi, LGBTQI, ee, özellikle bu Biennale'de öne çıkan kimlik unsurlarıydı. Ee, bir siyahi sanatçıya e, yer e, vermiş olması bakımından çok önemliydi. Sonya Boyce ödülü almış oldu. British Council'ın komisyoner e, oldu. Bu projede Feeling Her Way adlı işle bu e, ödülü aldı. Şöyle açıklamış e, jüri motivasyonlu bu ödülü verirken e, Tarihi ses sonik kelimesini kullanıyor. Sesler aracılığıyla yeniden tarihleri okuyan bir öneri getiriyor. Kadın siyah kadınlarla birebir de çalışarak sessizleştirilmiş susturulmuş hikayeleri yeniden açıyor. Çok güncel bir dil ortaya çıkartıyor. Provaya... Alan açıyor sadece bitmiş işe tamamen mükemmelleşmiş şeye değil provaya denemeye açış al alıyor. Ve e, koro, mesafe gibi izleyiciyi de işin içine sokan prova aşamalarını da göstermekle izleyiciyi iyice katılınca bir biçimde işin içine sokan bir proje ortaya koyuyor demiş. Hakikaten içerik bakımından oldukça önemliydi ödül. Almasını beklemiyordum bu 1962 doğumlu İngiltere'de yaşayan ve 1980'lerden beri Black British sanat akımının önde gelen isimlerinden biri olan sanatçıya ama oldukça nitelikliydi. Aynı zamanda Tanita Tikaram gibi örneğin bu alanda e, nam yapmış, öncü isimlere de yer veren, onlardan da arşivler oluşturan e, bir e, yanı da vardı meselenin ve e, serginin e, küratöryel çalışmasını da e, üstlenen Emma Ridvey'yi de burada anmış, Olalım özgürleştirici bir yanı olduğunu söylemek lazım. Müziğin sesin özgürleştirici yanına yer vermiş bir pavyon olduğunu söylemek lazım. E, mansiyon ödülleri de var yine ulusal pavyonlara e, verildiği gibi. Benim de favorilerimden olan Zineb Setira'nın Fransa pavyonundaki işi ilk special mansion yani özel mansiyon ödülü aldı. E, küratörleri Yasmina Regat Sam Bardou ve Thiel Ferrat ki önümüzdeki Lyon beğenilinde küratörünün üstleniyor Sam ve Thiel. Enstitü Francais tarafından ortaya konmuş bir iş. Bir ciddi bir sinematografik yapısı var bu pavyonun. Gerçekten baştan sona izleyebileceğiniz bir film var sinema koltuklarında. Ve bu filmin kadrosunda, castinginde de sanat dünyasından önemli isimler var. Küratörlerin kendisi var. Ama mesela Türkiye'den tanıdığınız Faysal Fairish yine Fransa'da yaşayan bir sanatçıdır. Ödül alan Sonya Boyce'un kendisi, küratörler, Biennial'in başka pavyonlarında ya da başka paralel sergilerinde de yer alan pek çok sanatçı düşünür isim. Örneğin Kapkanik Vanga gibi isimler burada söylüyor. Philip Zimmermann gibi isimleri burada rol aldıklarını da e, görüyoruz. Oldukça ilginç Thierry Bal gibi küratörlerin de örneğin rol aldıklarını görüyoruz ve bütün filmin çekildiği bu otobiyografi ile kurgunun, belgeselin iç içe geçtiği Dreams Have No Titles, Düşlerin Başlığı Olmaz. E, ...olarak Türkçeleştirebileceğim bölümde e, bütün bu filmlerin, görüntülerin çekildiği dekorların, sahnelerin, alanların olduğu bölümler de var. E, çok umut dolu aynı zamanda bir e, pavyon bu ödül alan. Ve hem müzikallere hem edebiyat alanına özellikle 1960 ve 70'lerin militan duyarlılıklarını içeren politik ve sosyal olarak angaja sayabileceğimiz filmlerine saygı duruşu, Niteliğinde e, tutkulu bir şey bir film bu pek çok sinema tarihinden sanat tarihinden örneğin Orson Welles'den e, özellikle sanatçının Cezayir kökenli olduğunu bulgulayalım o coğrafyadan Fransa'dan pek çok alandan referanslarla dolu bir tür Sinema stüdyosu film stüdyosu gösterim alanına giriyorsunuz müthiş bir dünya yaratmış ve bu dünyayı da sizin katılımcı olarak görmeniz izlemeniz bekleniyor ve performanslar da gerçekleşiyor sadece filmi ve kayıt ya da çekim stüdyolarını görmekle yetinmemiş oluyorsunuz. Uganda'ya da özel bir mansiyon ödülü verildi. Böylece hiç değilse batı dışı coğrafyadan bir ülke pavyonuna ilk kez de katılıyor Uganda üstelik. Ödüllendirilmiş oldu. Özellikle vizyonları, hırsları ve kendi ülkelerinde sanata adanmışlıkları için Aceye Kerouen'in e, heykelsi materyalleri e, seçme biçiminden e, ve onu kullanmasındaki sürdürülebilirlik anlayışından dolayı bu ödülü verdikleri e, söylendi sanatçı ödülü ise uluslararası sergide yani Çeçili Alemane'nin birebir kuratörlüğünün üstlendiği uluslararası sergide ise bu 5 kişilik uluslararası jüri Simone Leigh ya da Simon Leigh ödül verdi buradan hatırlatalım Simon Leigh aynı zamanda Amerikan pavyonunda da yani Amerika'nın ulusal katılımında da vardı ama uluslararası sergideki hem Jardin'de de Arsena'la farklı işleriyle bu ödüle layık Görüldü. Disiplinler arası ve çok katmanlı sunumu için bu ödülü aldı siyahi sanatçı. Çok farklı malzemeler kullanıyor. Bakır, mermer, demir, altın rengi gibi. E, farklı anlatılar ortaya çıkartıyor e, işleriyle. Ateş, su, toprak gibi çok hayati e, konular önemine vurguluyor. Amerikan pavyonundaki işin başka sovereignty'ydi. Ee, o da çok başarılı bir pavyondu açıkçası. Belki ödül için hatta Sonya Boys'dan daha planı bile çıktığı söylenebilir. Ama esasen baktığımız zaman ana sergideki işlerinde hem modernlik öncesi yani bayağı böyle yine Afrika sanatının diyelim siyahi sanatın e, işlerinden e, örnekler ve, ve de aynı zamanda bunu güncel heykel teknikleriyle birleştiren. Örneğin bal mumundan e, kalıp alan e, çalışmaları e, söz konusu ya da tütün yaprakları kullanan e, midye kabukları kullanan Ve de çok uzun yıllardır yani 20 yılı aşkın süredir hakikaten şiirsellikle heykel tekniklerini birleştirmesiyle entelektüelliği ve politik duruşunu bir araya getiren. E, Biennial Uluslararası Sergisi'nin en önemli çıkış noktalarından biri olan beden ve beden temsiliyetleri konusunda figüratif işleriyle kadın siyah e, kadın bedenlerini incelemesiyle. Farkındalık yaratan bir isim. Hem arsenalde hem Cerdin'de farklı yerlerde işlerine birden çok işine yer vermeyi seçmiş Çeçili Alemali. Ve hep de böyle serginin başlangıcı, Hı. sonu falan gibi çok anıtsal işlerine de yer vermiş. Hakikaten serginin tonunu belirleyen, finalini yapan, etkileyici, belirleyici işleri söz konusu. Bunu özellikle... Belirtmek lazım. Jardini'deki pavyonunu da burada Amerikan pavyonundaki işlerinde anmadan geçmemek lazım elbette. Ve nihayet çok az bir süremiz kaldı. Ali Çevri'yi burada mutlaka anmak istiyorum. Çünkü bir de Gümüş Aslan ödülü veriliyor. O da her edisyonda gelecek vadeden... Genç bir sanatçıya veriliyor uluslararası sergide. Promising Young Artist. Onu Ali Çerri 1976 doğumlu Lübnan kökenli bir isme verdiler. Bu yıl Paris'te yaşayıp çalışan film, video yani hareketli görüntü kadar enstalasyon çizim ve performans alanında da çalışan. Ve özellikle Beyrut'un Lübnan İç Savaşı sırasındaki kendi çocukluk dönemine tekabül ediyor 76 doğumlu sanatçının... Ee, o dönemdeki politik gerçekliklerden çok esinlenen, e, mitolojilerden çok yararlanan antik dünyayla güncel toplum arasında e, ve çok kanallı bir video eş, işiyle, Of Men and Gods and Mud adlı bir işiyle e, Afrika'daki hidroelektrik barajlara e, bakan Nil Nehri üzerinde, Kuzey Sudan bölgesindeki işiyle e, Barajı bir nevi fantezi dünyasına açılan bir kapı gibi konumlandırmaya çalıştığı gerçeklik, tarih, mit, fantezi arasında işler ortaya koymaya çalışan bir sanatçı Ali Çeri onu takibe alın derim. Uluslararası sergideki çalışmasıyla Venedik Bienalinden Gümüş Aslan ödülü aldı. Burada bunu da vurgulayalım. Ben programcınız Çelenk. Bu hafta size 59. Venedik Bienalinden haberler e, getirdim. Bienal 23 Nisan'da açıldı ve Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Yolunuz düşerse özellikle ödül almış sanatçıların işlerini de tabii ki kaçırmayın demek gerekir. İyi haftalar, hoşçakalın.